Mübarek güç ayların başlangıcı olan Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle bizi Ramazan ayına ulaştır Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı Bu ayda sema cennet kapılar açılır Cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbir açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, uzatma, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır. Ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir. Her ibadet ruhun ayrı bir gıdasıdır. Layıkıyla tutulan bir orucun verdiği feyiz ve ruhaniyet ise, pek müstesnadır. Orucun aslı hakikati onun manevi, ahlaki ve ictimai kıymetlerinde gizlidir. İftar zamanı duaların makbul olduğu ilahi ikram vakitleridir. Orucu açarken bu vaktin kıymetini iyi idrak etmek ve Allah ile beraberliğin gönül huzuru içinde bulunmak gerekir. Ramazan gecelerinde teravih namazlarını da ihmal etmemek icap eder. Ramazan geceleri sahurlarıyla da müstesna bir rahmet eklemidir. Ramazanda kazanılan sahur disiplini aynı zamanda teheccüd ve seherlere ihya alışkanlığı kazanma eğitimidir. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Oruç, nimetlerin kadrini bildirerek gönüllerdeki şükran duygularını derinleştirir. Öyle ki her gün rahatça yiyip içilen nimetlerden günün belli bir kısmında mağrum kalmak bile insana aczini hatırlatır. Her halükarda Rabbimize muhtaç olduğumuzu, hakikatte bir an bile O'nun lütfuna sığınmaktan müstahane kalamayacağımızı telkin eder. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına karşı gönüllerdeki ham ve şükür duygularını kuvvetlendirir. Oruç, sabır talimidir. Nefsin isteklerini frenleyebilme iradesinin kazanılmasıdır. İnsanın nefsine hakim olabilmesi, ilahi imtihanlardan muvaffakiyetle geçebilmenin en mühim sırrıdır. Öyle ki, öfkeye yenebilmek, affedebilmek, fedakarlık, ve feragat gibi yüksek faziletler de hep nefsin itirazlarını susturabilmekle gerçekleşebilir. Oruçluyken bilhassa öfkeden sakınmak gerekir. Zira açlık, asabiliği içinde bir takım nefsani davranışlara sürüklenmek, orucun ruhaniyetini zedeler. Hadis-i şerifte buyrulur ki, Hiçbiriniz bilhassa oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruç adeta ruhun giydiği bir ihram gibidir. İhramda refes, fısk ve cidal yasaksa tıpkı bunun gibi şehhevi arzular, fıskı fücur, münakaşa ve bir gönle diken batırmak da orucun ecini zayi etmek demektir. Oruç, nefsaniyeti dizginleyerek ruhaniyete seviye kazandırmaktır. İnsanda ruhaniyet ve nefsaniyet bir terazinin iki kefesine benzer. Biri hafiflediğinde diğeri ağırlık kazanır. Nefsin bitmek bilmeyen arzularını azim ve iradesiyle ertelemeyen hamruhlar ne dünyada ne de ukbada saadete erebilirler. Oruçta ruhaniyeti nefsaniyete baki faniye, takvayı fucura galip getirmek için nefse karşı girişilen büyük bir cihattır. Oruç, bedenin alışıp şiddetle ihtiyaç duyduğu fani nimetlerden el çekmek suretinde gerçekleşir. Bu vesileyle de ruhu nefsani arzuların sıklet ve kasvetinden kurtarır. Dolayısıyla ruhun kuvvetlenmesine, duyguların ulvüleşmesine, ilahi nurların kalpte tecellisine vesile olur. Oruç tutan kimse de nefsin tasallutundan kurtulan ruhun manevi fetihleri başlar. Bu bakımdan oruçlu bir fazilet mücadele demektir. Ayrıca oruç sayesinde belli bir süreliğe de olsa bazı helallerden bile el çekmek, haram ve şüphelilere karşı daha güçlü bir şekilde mukavemet edebilecek sağlam bir iradenin inşasına yardımcı olur. Oruç güzel ahlak ve takva talimidir. Oruç Kur'an ahlakından nasiplenmek ve adeta meleklerin letafetinden hisse almaktır. Bunun için orucun hem zahiren hem de batınen bozulmaması gerekir. Bu ise ibadetlerin ruhaniyetine, zehir saçan nefsani zaaflardan sakınmaya bağlıdır. Zira makbul bir oruç, bütün uzuvların, bilhassa kalbin iştirak ettiği oruçtur. Allah ile beraberlik şuuru içinde tutulan oruçtur. Yüksek bir takva duygusuyla insanı günahlardan alıkoyan bir oruçtur. Nitekim bir hadis-i şerifte kim yalan konuşmayı, ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesine, bırakmasına kıymet vermez buyurulmaktadır. Demek ki orucu nefsani zaaflarla zedelememek, bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftira ve malayani mevzulardan muhafaza etmek, yani çirkin konuşmalara karşı ona da sukut orucu tutturabilmek demektir. Oruç, ihlas talimidir her ibadette olduğu gibi oruçta yegane niyet Cenab-ı Hakk'ın rızası olmalıdır. Bunun için de riya ve gösterişten sakınmak, ibadete fani menfaatleri ortak etmemek gerekir. Vaktiyle Yahudi ve Hristiyanların da bir ay oruçları vardı. Lakin onlar bu güzel ibadeti tıpkı dinleri gibi tarif ederek asli mecraından çıkardılar. Ruhsuz, maneviyatsız bir perhiz kılığına soktular. Diğer ibadetler gibi oruç da hakiki mahiyetini İslam dininde buldu. Bu sebeple mideyi dinlendirmek, kilo vermek gibi maddi gayelerle tutulan bir orucun ecezayı olur. Bedeni hareketleri için namaz kılmak, turistik gayeyle haç ve umre yolculuğuna çıkmak da böyledir. İbadet maddi faydası için değil, Allah'ın emri olduğu için yapılır. Orucuna dünyevi bir maksat karıştıranlar, şu nebevi ikazın muhatabı olmaktan kurtulamazlar. Nice oruç tutanlar vardır ki, orucun kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Yani orucun faziletinden, feyiz ve ruhaniyetinden bir hisse alamazlar. Yoksulların, ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların halinden anlamayı temin eder. Böylece gönüllerde merhamet, şefkat ve cömertlik tohumlarının filizlenmesini sağlar. Mısır'da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yusuf Aleyhisselam'a siz devletin hazinelerine hükmeden bir idarecisiniz. Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz diye sordular. O ise şu hikmetli cevabı verdi. Karnım tok olursa açların halinden anlayamam diye korkuyorum. Din kardeşlerini düşünüp onların sıkıntılarını gidermek için gayret etmenin zaruretini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyurmaktadır. Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Komşusu açken tok yatan kamil mümin değildir. Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamül mümin olamaz.